Merhaba, Gerisi Hikaye'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. Ben Galip, ben Beril, ben Demokan. Bu bölüm Gerisi Hikaye'nin bu sezon için son bölümü olacak. Gerisi Hikaye'de 23 bölüm boyunca size korkunun popüler ya da popüler olmayan tarafında bulunan birçok öğesinden, kahramanından, kavramından bahsettik. Sinema filmlerinden bilgisayar oyunlarına kadar çok geniş bir mecrada e, korkunun bu Temel taşlarını ele alarak sohbetler yaptık. Bundan sonraki bölümlerimizde, yeni sezonumuzda da bunları anlatmaya devam edeceğiz. Yalnız şimdilik küçük bir ara veriyoruz. Ara veriyoruz tabii ama biz çalışmayı sürdürüyoruz. 4 Mayıs'ta Galib'in İtef şehir fantazyaları konuşması var Kargard'da. 11 Mayıs pazartesi... Beraberce Çorlu'da olacağız. Nam Kemal Üniversitesi Fantastik Kurgu Bilim Kurgu Derneği'nin davetlisiyiz. Gelecek sezon içinde büyük ihtimalle seçimden sonra görüşürüz diye düşünüyorum. Çalışmalarımız sürüyor yani. Bunun bir son olduğunu zannetmeyin. 4 Mayıs'taki Şehir Fantazyası etkinliğinde Kadıköy'de karga artta olacak saat 7.30-8.30 arasında. Biz orada İtef dahilinde doğuyacak Funda Özlem Şeran ile beraber... Şehir fantazyası üzerine konuşacağız. Yankı ki e, moderatörümüz olacak. Hem fikrem hem de cismen bütün ekip orada olacak. Öncesinde ve sonrasında e, güzel hoş bir sohbet yapmak, tanışmak isteyen ya da sorusu olan dinleyicilerimizi de bekleriz. Şimdi e, gelelim son bölümümüzün kanlı canlı... Kahramanlı. Kahramanına Karındaşan Jack. Evet. Evet. Birazcık bir anlatıp tanıtmak istiyoruz Karındaşan Jackie'ye herkes bir şekilde bir kulak aşinalığı, bir bilgi yani bir izlediği filmlerden, kitaplardan, çizgi romanlardan, çizgi roman önemli bir yeri var. Bir şekilde biliyor. Ancak bir şekilde tanımamamız gerekiyor. Biz daha belki programlarımızda özellikle Hannibal Lecter üzerinden sedikatilleri katilleri ve yamyamlığı anlatırken Karındaşan Jackie'den bir kısım bahsetmiştik. Bu programın da ilerleyen aşamalarında e, yer geldiğinde Poe'dan, yer geldiğinde gene testan alıntılar yapacağız, bahsedeceğiz. Karın Deşen Jack'i sadece bir adli vaka olarak ya da gerçekten yaşanmış vahşi bir durum, bir terör bir durum olarak ele almayacağız. Onu da başından belirtelim. Hemen bir küçük bir giriş tanıtımı yapmak istiyorum. Hiç şüphesiz ki 19. yüzyılın ya da belki tüm zamanların en meşhur seri katili, aynı zamanda deri önlüklü, buradaki kasap önlüğünden geliyor bu tanım, Saucy e, olarak da bilinen karındaşan Jack'tır. 1888 yılının Ağustos ile Kasım ayları arasında Londra-Vatşepel bölgesinde 5 hayat kadınını hunharca öldürerek Londra'ya ayağa kaldıran bir katildir. Sadece insanın karını donduran cinayetlere değil, yerel haber ajanslarına, gazetelere, hatta kendi peşine düşen ve ona savaş açan bir halk komitesine ve polis müdürlüğüne yolladığı tuhaf mektuplarla da bilinir. En son ve belki de en korkunç bir şekilde öldürdüğü kurbanı Mary Kelly'den sonra sırra kalem basmıştır, ortadan kaybolmuştur. Yalnız karındaşen Jack bu 5 cinayetini işledikten sonra yok olup gitmemiştir. Etkisi özellikle dönemin Londra'sında 1888 ve 1889 yıllarında halk arasında devam etmiş. Daha sonra kitaplara, öykülere, tiyatro oyunlarına en sonunda da sinemaya ilham vererek mirasını mı diyelim artık efsanesini devam etmiş süre gelmiştir. Gerçek tarihi karakterine bakmak istersek bu aslında bir yandan da ironi yapıyorum. Çünkü aslında bu adamın gerçekten olup olmadığı bile tartışma konusu ama bilinenler üzerine ne diyeceksin. Şimdi ilk önce Jack the Ripper'ın kim olduğuna girmeden önce o zamanın Londra'sına bir bakalım. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Londra ve İngiltere'nin diğer büyük şehirleri büyük göç almaya başlıyor. Ve bu göç sonucunda da orta halli olan bölgeler dahi e, gittikçe fakirleşmeye ve e, bu fakirleşmenin sonucunda da e, muazzam bir suç yükselişine şahit oluyor. Bu bölgelerden bir tanesi de Londra'nın East End denilen bölgesi. Bu bölge özellikle fuhuş, cinayet Soygur. ve hırsızlıkla bilinen bir bölge. Bölgede suç oranın diğer yerlere nazaran çok çok yüksek. Neredeyse bir e, cehennem kuyusu olarak nitelendiriliyor. Nüfus konusunda da biraz akıllarında biraz bir şey oluşsun dinleyicilerimizin. 1887'de yayınlanan bir tıp dergisi var Lancet. Buna göre Londra'da o yıl 80 bin fahişe var ve bu nüfusun %4'ünü teşkil ediyor. Zaten o zamanda fuhuş yapan kadınların genel profiline baktığınız zaman daha çok orta yaşlı, evlenip boşanmış veya bir şekilde ailesiz kalmış, para kazanmak zorunda olan, aç kalmamak için bunu yapan kadınlardan oluşuyor. Sonuç olarak East End çok feci bir bölge ve Whitechapel bunun tam ortası. Burada cinayet işlenmiyor mu? elbette ki işleniyor. Ripper'dan önce de cinayetler var ve kadınlara olan saldırı oranı çok yüksek. Bunun sonucunda tabi ilk önce fazla dikkate alınmıyor. Yani özellikle ilk diye belirtilen cinayet bazılarınca hala ilk olarak kabul edilmiyor mesela. Hmm. Cinayetlerin işlendiği bölge East End'deki Whitechapel, Spitalfields, Algate ve City of London olarak bilinen yerleri içine alan bir millik bir alan. Tabi dediğimiz gibi Whitechapel ne kadar... Suçun ve ahlaksızlığın e, yuvasıysa tabii ki Ripper'ın belirmesiyle bu bir anlamda kanıtlanmış oluyor. Yani tescillenmiş oluyor. Aslında orada şey de var galiba. Yani <gülüyor> Dünya üzerindeki bu diğer suçun e, toplaştığı ya da yoğunlaştığı bölgeler mi diyeyim? Yani fakir mahalleler. Bunlardan bir tanesi başyapında. Burada yaptığınız zaman, yani burada suç oranlarının yüksek olmasının yanında bir de kolayca... Paçayı kurtarabiliyorsunuz ya da ne bileyim işte kalabalığın arasına karışabiliyorsunuz gibi bir durum da var. Jack, Jack Ripper'ın tabii ki bu şekilde e, yani işlediği gibi cinayetler işlenmiyor orada. Ancak bir şekilde Londra'nın diğer bölgelerinde bu kadar rahatça ne hayat kadınlarına ne işte düşkün başka insanlara ulaşma gibi bir şansı bulamayacaktır belki de. 19. yüzyılın başlangıcında ilk sokak lambası e, bu Londra'da Palmal. Bölgesine yerleştiriliyor. İlk orada kullanılıyor gaz lambası. Ve bu lambalar arttıkça da gece ile gündüzün farkı aslında azalıyor. Bu aydınlık sayesinde ve şehrin iyi yerlerinde, güzel bölgelerinde gece hayatı yükselişe geçiyor. Böylece aslında bu gece hayatının yükselişi bütün şehre yayılıyor. Whitechapel'in da aslında gece hayatı böyle e, o kalabalık da sonucu inanılmaz hareketli anlatılır. Fakat Whitechapel'in şanssızlığı East End bölgesine giriyor Whitechapel. Fakir bir bölge olması ve orada bu gaz lambalarının şehrin diğer kısımlarına göre daha az kullanılması ve daha az kullanılmasından kaynaklı da aralıklı kullanıldığı için gölgelerin çok oluşmasına uygun bir ortam yaratıyor. 1888'de Whitechapel'da gece yürüdükten sonra yazdığı bir makalede bir gazeteci hatta tüm sorunları bu Karanlığa bağlamış, bu gölgelerin yoğunluğuna bağlamış. Hemen ben de küçük ekleme yapmak istiyorum. Şehri ve şehrin güvenliğini tanımlarken seneler evvel okuduğum bir kapital e, panışman diye bir kitapta özellikle belirtilmişti bu. Sokak lambalarının aslında şehrin güvenliğinde emniyet kuvvetleri kadar önemli oldu. Hani bu bekçi düdüğü ondan sonra e, sokaktaki ışıklandırma vesaire gibi şeylerin aslında suçluları bir şekilde suç işlemekten alıkoyduğu üzerine bir şeydi yani hem psikolojik hem de görünen bir şey. Sokak lambaları ışık çok önemli ki şöyle söyleyeyim ben 2008'de New York'taydım. O sene Manhattan'da gölge kalmamıştı. Gece biraları içip ondan sonra işeme şansın yoktu sokağa yani Allah Allah. canlı <gülüyor> örnek <yok>. olarak anlatabilirim. <gülüyor> New Jersey'ye geri dönmek zorunda kalıyordum bir saat yol. <gülüyor> <Tutarak>. <gülüyor> çok zor çok zor. Neyse. Bir de suç işlenmesini engelleyen şey örneği vardır onu hatırlattı bu söylediğini o yüzden girdim. <gülüyor> Kırık cam teorisi meselesi eğer bir binanın bir tane camı bile kırıksa o suça suçu arttıracaktır. Daha bir diğer camlar çok kısa bir süre içinde kırılacaktır. O bir kırık cam büyük bir zincirleme reaksiyon başlatır. O yüzden bütün camların tam olması mesela çok önemlidir şehirdeki binalarda. Evet bu bizim bardoğun galiba teziydi büyük bir şeydir sosyoloji e, gurusu. 60'ların sonunda yapmış olduğu bir deneyi. Yakın zamanda okumuştum ben de onu. Gerçekten fakir ya da zengin insanlarda bitmiyor suç. Yani her ikisi de aynı davranmaya başlıyor. Önemli olan o camın kırılmış olması evet. oradaki e, ve sahipsiz bir şekilde duruyor olması. Evet. Başka bir şey daha ekleyeyim. Dönemde East End bölgesi haritasına bakarsanız yani zaten gösteriyor şeyleri var o dönemin haritaları var. Bu haritaların çoğunda e, o bölgenin bir labirent misali ara sokaklardan çıkmazlardan işte karanlık eli dediğimiz yani e, dar, sokaklar. dar sokaklardan oluştuğunu görürsünüz. Yani ne kadar lamba olursa olsun bu kadar girintili çıkıntılı bir yer zaten e, bir anlamda başlı başına suça teşvik evet. anlamına da evet. geliyor. Aydınlatma olmadığı zaman da daha beter oluyor. Bir bir şey soracağım. Ee, acaba bu yerleşimlerden sonra yapılmış binalar mı yoksa daha verinden kalma da öyle mi yani Gecekondu mahalleleri de öyledir ya insanlar gelir kapılarına göre evler, binalar vesaireler yaparlar öyle bir şehir planı vesaire olmadan işte bu e, İstanbül bölgesinde de acaba öyle bir yerleşim var? Sanetmiyorum Gecekondu olduğunu yani bu eski zamanlardan kalma zaten kalabalık bir bölge yani hmm. ço çoğunlukla kalabalık bir bölge fakat orta halden direk olarak fakirliğe düşüyor yani orta halliğe daha yakınken tabii bu göçlerle birlikte insan fazlalığı oranın ahalisini belki göçe zorluyor bunun üzerine de normal evler yani tek kişinin sahip olduğu evler bir anlamda pansiyonlara dönüşüyor bu pansiyonlar evet. bir süre sonra işte fuhuş yapan kadınların kaldığı yerler haline geliyor ki o zamanda yüzlercesi var. Böyle pansiyonlardan ve çok ünlü olanları da var. Mesela 4-5 tane çok ünlü olanları var. O döneme ışık tutmak için bir de şu var. Şimdi yanılmıyorsam 6 milyon kişi yaşıyor 1880'lerin sonunda Londra'da. Dünyanın en kalabalık şehri o an itibariyle. Ve zenginlik ve fakirlik dediğiniz gibi müthiş bir ayrım yaşanmış durumda. East End ve West End olarak şehri ikiye ayırdığınız zaman West End'in fahişeleri... Ortalıkta rahatça gezinebiliyorlar, tiyatrolara gidebiliyorlar. Onlar üst sınıflar. Yani fahişeler arasında sınıf ayrımı olan bir düzenden bahsediyoruz. Victorian Londra'sında East End'in fahişeleri çok kötü. Jack the Ripper'ın cinayetlerine girmeden önce, önce neden bu kadar ünlü bir ona bakalım. Yani kendi dönemiyle bağlantılı olarak. Öncelikle medya yükselişi. Diğer zamanlara nazaran medya daha bir etkili o dönemde ve insanlar özellikle Jack the Ripper olayıyla birlikte günü gününe ne oluyor ne bitiyor okumaya başlıyorlar. Tabii bununla birlikte yalan haber olayı da gündeme geliyor çünkü hem gazetelere gelen sahte mektuplar hem sahte tanıklar vesaireler derken gazete bunların hepsini yayınlıyor hatta polis bile yararlanıyor. Gazeteden. Fakat bu durum özellikle Jack the Ripper'ın adının duyulmasına hatta dünya çapında ün kazanmasına büyük ölçüde yardımcı oluyor. Şimdi bu dönemin edebiyatçıları da aynı şekilde okuma oranı arttı. Gazetecilik yepyeni bir alana girmiş durumda. Bir yandan da edebiyatçılar da bu işe çok destek oluyorlar. Ve hayallerinde aslında bu Londra'yı. ...yeniden kurguluyorlar. Gary Bridge ve Sophie Watson'ın... E, ...City Imaginaires... ...şehrin hayalleri ya da şehrin görüntüleri diye... ...belki çevirebileceğim... E, ...bir yazısında... ...Memory shapes the city at the same time... ...as being shaped by it. Hafıza şehri şekillendirirken... ...bir yandan da şehir tarafından... ...şekillendiriliyor. Aslında Jack the Ripper'in yükselişi de... Bu, ...bunun etkisini çok rahat hissediyoruz. Hangisi hangisini şekillendiriyor... Açık ve net değil sınırlar. Evet. Bir de orada başka bir durum daha var. Edebiyat tarafında ve tiyatroda da çok beslenen bir şey de görebiliyoruz. Direkt olarak Vatişeper bölgesinde yaşayan insanlar kendileri tutup tiyatrolara gitmeselerdi, kitaplarını alıp bir ...ortada bir üçüncü sayfa haberi kurgu altyapısı var. Yani bu hani şimdi televizyonlar meşhur olduğu dizisi geldi Penny Dreadful... Penny Dreadful tabirinin çıktığı dönemler göçle gelen fakir ve orta sınıf insanların özellikle ilgisini çekecek yalınlıkta ve e, yüksek vahşete sahip insanların hemen tepkisini yakalayabilen, alabilen e, eserler ortalıkta geziniyor. Ve yani bazı Penny Dreadful öyküleri ortalıkta e, işte on paraya satılanlar Jack the Ripper'ın karın değişen Jack'in yaptıklarına rahmet okutacak cinsten ve bunlar tiyatrolarda oynanıyor da canlandırmalı olarak. Belki e, bizim ileriki bölüm planlarımızda bir iki tane vardı. Bu işte Gugnol ve Gor tiyatrosu vesaire üzerine. E, oralarda da direkt geçiyor. Ayrıca hani dedin ya gazetecilik yeniden şekilleniyor diye. Çok insan ve ona göre yeni bir gazetecilik anlayışı. Burada üçüncü sayfa haberlerinin çok yükseldiğini hatta birinci sayfaları işgal ettiklerini görüyoruz. Yani vahşet değilse bile şiddet, olumsuzluk, e, ortada yaşanan travma gibi şeyler aslında zaten gazetelerin baş konuları. Kimi noktada Ripper'ı araştırırken e, polisin bile gazeteciden daha sonra bir takım şeyleri öğrendiğini görüyorsunuz. Yani bu çok önemli bir nokta özellikle dönem için. Politik bir karmaşa var o dönemde. Bu politik karmaşanın sonucu olarak da her kanat kendi için kullanmak istiyor Jack the Ripper olayını. Tabi hepsi yakalamak istiyor, hepsi bunun ekmeğini yemek istiyor. Bundan dolayı da ismi sürekli gündemde tutuluyor belli bir süre. Bu da mesela onun yükselişinin sebeplerinden bir tanesi. Demin söyledik yüksek popülasyon suç getiriyor. Suç tabi özellikle bölgeyi yükseltiyor. Bölgeyi yükselttiği için de göz önüne geliyor bölgedeki suçlar. Bu da onun adının sürekli alınmasını sağlıyor. Her şeyden önce işlediği korkunç cinayetler. Şimdi orada evet cinayetler işleniyor muhakkak ki ve ilk seri katil de değil muhakkak ki. Ama Cinayetleri işleyiş şekli onu diğerlerinden tamamen ayırıyor. Zaten daha ilerleyen vakitlerde modus operandi'ye baktığımız zaman yani motifine baktığımız zaman bu gayet rahat anlaşılabiliyor. Mektuplar var ortada. Yalan veya değil yani sahte veya değil. Bugün bile mektupların gerçek veya sahte olduğu anlaşılmış değil. Onların... Özellikle katili adlandırmakta büyük bir yardımı var ki mektuplardan önce katil zaten Whitechapel e, katili veya galibin dediği gibi deri önlük olarak anılıyor. Fakat ilk mektupla yani şöyle söyleyeyim gerçeğe yakın olarak düşünülen ilk mektupla birlikte zaten imza atıldığı için Jack the Ripper olarak adlandırılıyor katil. Mektupların gerçekliğini geçtim. Mesela Trevor Marriott'ın Jack the Ripper, The 21st Century Investigation. 21. yüzyılın araştırmasına göre bu katili incelediği kitabında Jack the Ripper'ın kendisinin var olmadığını söyleyecek kadar ileri gidiyor. Çok iyi pazarlanmış bir propaganda sonucu ortaya çıkan pek çok copycat'in, e, taklitçinin bir işi olabileceğini iddia ediyor mesela. Evet onu ben de okudum ve bana çok mantıklı geldi açıkçası. Birkaç tane katilin olup hepsinin birbirini taklit etmesi, bir şekilde ün kazanmaya çalışması da olabilir. şey çok müsait çünkü. Yani dedik. Ortadan ya, çok müsait. Tabii mot, e, Motomot anlatıyor gazeteler şu oldu bu oldu diye. Yani neredeyse cinayetlerin işleniş şeklini. Detaylar ortada. Tüm detaylar, evet. tüm detaylar evet, ortada. Yani insanlar oradan ilham olup demeyelim artık ama <gülüyor> yani bir şekilde taklit ederek o cinayetleri işlemiş olabilirler. Yalnız şurası çok büyük bir gerçek... E, bir kampanya bir furya haline geldiğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Evet. Yani bir süper stara dönüşüyor karındaşen Jack. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, polis soruşturmasının tam bir sirke dönüşmesinden kaynaklanıyor. Bölgeye bakan bir polis şefi alıyor. Daha sonra işte Scotland Yard'dan üç tane yollanılıyor. Sonra başka bir gazeteci işin içine giriyor falan derken. Her yerden bir ipuçları çıkıyor. Zaten millet o anda hani kendini öne çıkarmak veya 3 kuruş 5 kuruş kazanmak için işte ben onu gördüm ben şunu gördüm işte ben zaten biliyorum şu Jack the Ripper böyle bir karmaşa var. Yani şeyi ayırmak mümkün değil ne, ne yalan ne doğru belki gerçek kanıtlarda ortaya sunuldu ama göz ardı edildi. Bunun üzerine dokumentasyonlar var zaten belgeselleri izlerseniz ki bir sürü belgesel var her bir belgesel başka bir katili gösteriyor. Ama aynı zamanda göz, ar göz ardı edilmiş olabilecek kanıtları da sunuyor. O açıdan belgeseller çok yararlı bu konuda. Evet evet. Üzerine yapılmış yüz senelik araştırmadan bahsediyoruz tabii. Bizim tabii. bir programda ancak çerçeveyi çizmeyecek kadar şeyimiz olacak. İşte poliste meydana gelen bu karmaşa aynı zamanda onun yakalanmamasını ve kim olduğunun asla bilinmemesine sebep oluyor ki bu esas. Onun adını efsaneleştiren aslında bu oluyor. Sadece polisin yani polisin beceriksizliği, polisin yöntemlerinin gazetecilerle birlikte çalışma olması vesaire işi çok zora sokuyor tabii ki. Ama Jack the Ripper, karın deşen Jack'in, Victorian dönem Londra'sı olmadan olamayacağının altını ne kadar çizsek azdır. Yani orada şehrin üç temel özelliği var. Gece hayatı. Daha önce olmayan bir şey dünyada. Çünkü o lambalar geldi. Evet. Muazzam sayıda fahişe. Yani fahişe her zaman her yerde hayat kadınları vardı ama burada biz nüfusun %4'ü gibi çılgın bir rakamın bir mahalleye doluştuğunu hayal etmek zorundayız. Ve burada yine gerçekle hayal çok karışıyor. Aslında Jack the Ripper benim anladığım kadarıyla o dönemin hayat kadınlarının imajını da değiştiriyor. Bu hayal dünya, hayali şehirde bu ortaya çıkan kendi şekillendikçe... Onu da değişiyor. Çünkü tarihi kaynaklar çok zor koşullarda kalmasına rağmen işte çok ters Berlin dediği gibi yaşı ilerlemiş zor, zorluklar içindeki bir hayattan sertleşmiş pek çok kadının aslında fahişelik yaptığını belirtirken Jack the Ripper ortaya çıkıp karın deşencek onları öldürmeye başlayınca zayıf, güçsüz maktullere dönüşüyorlar. Evet. Ee, anlat, yani o hayal dünyasındaki Kadınla gerçek kadınlar aslında birebir aynı değiller anladığım kadarıyla. Evet orada zaten viktoryen dönem kadın tanımını da bir şekilde getirip Batı e dayatmak gibi bir şey de var. Hani güçlü kendini var eden genellikle dul anneler bir şekilde ayakta dururken karınaşan Jack gibi bir korkunç figür geliyor. Ve onları da hizaya getiriyor aslında tam Victorian ahlaka ya da Victorian inanışa kültüre göre bir daha bir çekidüzen verdiriyor şeyi atlamayalım ama ya bu e, Robert Louis Stevenson'un The Strange Case of the Dr. Jekyll and the Mr. Hyde 1886'da çıkıyor işte yani bildiğimiz adıyla Dr. Jekyll ve Bay Hyde ya da Jekyll Hyde diye de biliniyor. O dönemde çok etkiliyor insanları da yani bir penitential değil ciddi bir edebiyat eseri ama aynı zamanda da Dönemin insanlarını yakalıyor, dönemin yaşantısını yakalıyor. İyi bir şekilde sorular soruyor ve işte ne bileyim içinde bilimle alakalı bir kapışma var, ahlakla alakalı başka bir şey var. Karın Deşen Jack vakası iki sene sonra ortaya çıktığında suçlulardan demeyelim de yani neden şüphelilerden. şüphelilerden bir tanesinin de Edward Hyde'ı oynayan aktör olduğunu falan yazıyor gazeteler hatta. Yani bu sansasyon düşünebiliyor musunuz? Yani Edward Hayde oynayan aktör da yapmış olabilir bunu falan diyorlar. Ya genel olarak zaten hani araştırmanın içine daldığında dayının oğlu bile e, J, şey, e, Jack the Ripper çıkabilir. Yani herkesi ama yani o dönemde olabilecek herkesi suçlamışlar. İyi bari cadı avına dönmemiş ama. Yani herkesi içeri atabilirlerdi. İşte bu bütün bu sansasyonun yanı sıra ne oldu Jack'i kurtaran diye düşünürsek çok büyük bir şey ortaya çıkıyor. işte o nüfus meselesi. Yani ilk metropol... Yabancıların yoğun bir şekilde geldiği ilk dev şehir. Mesela Christine Mira'nın Gendering the City, şehrin cinsiyeti gibi çevirebileceğim yazısında şehirler tanımını herkesin gidebileceği kamu alanları ve kalabalık merkezlerde bulur. Böyle olunca o günler için yepyeni bir şey ortaya çıkıyor. Kalabalıklar içinde yabancı olarak gezinebilme şansı. Bize bugün çok tanıdık bu ama o zaman değil. O zaman herkes birbirini tanıyor. Ama dönemin Londra'sında artık öyle büyük bir yabancılaşma var ki şehirleşme insanlara anonim olma şansı getiriyor ki Jack'in en büyük şansı da bu belki. Evet. evet. Burada şey de var bahsettiğin yer güzeldi yani kalabalıklar arasında yabancı olmak yalnız demeyelim de. Bu kısmı önemliydi çünkü bu ilk defa düşünülmüş ya da Londra 6 milyon olana kadar yapılmış bir şey değil. Paris'in daha evvel 5 milyona çıktığı dönemler olmuş mesela. Tarih boyunca İstanbul'un ne kadar kalabalık olduğu vesaire söyleniyor. Ama hani modern metropol diyelim mi Tabii tabii Londra modern metropol diyelim tabii çünkü yani. Çünkü bugünkü bildiğimiz manasıyla bütün şehir hayatını Londra ve Paris o zamanki ilerlemeleriyle sağlıyor. Bugün bile hala etkilerini görüyoruz. Aynı dönem yani 1886'da. 6 milyon nüfus Londra'dayken İstanbul'da 1 milyon nüfus. Yani tabii 1 milyon da çok büyük bir nüfus ama. Çok büyük bir nüfus hem de. Ha, yani. Ama yani o açıdan devasa. Bir de şey var. Yani İngilizler sanayi devrimini başlatmışlar ve... Yani önüne geçmişler sömürgecilikten bir sürü birikimde yapmışlar şu bu. Dünya oradan yönetilmiyorsa da o günlerde... Dünyanın kalbinin attığı yer orası belki. Şimdi şehir korkusu diye tarif edebileceğimiz bir hadise var. Karındaşen Jack'in de... Bayağı bunu desteklediği bir, yani bir kavram olarak da oturttuğu bir şey. Biraz önce söylemiş olduğum bu kalabalıklar olayı tanımlıyor bunu. Modern şehirler sadece eskinli adetlerinin değil, kalabalıklaştıkça eskinli adetlerini değil, yaşam ve yerleşim düzenini ekonomik yapısında sil baştan yaratıyor. Özellikle o 1840'larda, illerde bunu söylemek mümkün. Birçok farklı kökenden, sınıftan insan şehirlerde bir araya gelebiliyorlar ve bir arada yaşamaya mecbur kalıyorlar zaten. Birbirlerine gösterdikleri tepki, anlamaya çalışmaları, yani gardının yüksek olduğunu düşün. Herkes kendini savunmaya çalışıyor aslında ilk bir araya geldiklerinde. Birbirlerine gösterdikleri tepki anlamaya çalışmaları hayal gücünde derin izler bırakıyor. İşte ee, Poe'nun 1840'larda yazmış olduğu kalabalıkların adamı öyküsü mesela. Doğrudan daha sonra bu Mr. Hayda kadar da etkisini görebiliyoruz. Hatta Lovecraft'ın Red Hook dehşetinden bahsetmiştik bayağı sosyolojik yaklaşmıştık ona da. Bir sürü yerde etkisini görebiliyoruz. Ve yani şehir korkusunu özellikle o kalabalıkların arasına gizlenmiş olan kötülüğü Paul söylüyor bunu. Yani kendisi tamamen bir kalabalığın içine, şehrin içine zerk olmuş vaziyette. Korkuyu, dehşeti en iyi anlatan şey bu. Ve yani siz de Poe bunu 1840'larda yazıyor ve bundan 40-45 sene sonra ayaklarının üzerinde yürüyerek 5 tane kadını öldüren bir tane adam ortaya çıkıyor. Kurgudan evet. gerçeğe dönüşmüş vaziyette. Etkiyi düşünebiliyor musunuz? ve bilinmeyen adamlar da değil, bilinmeyen hikayeler de değil bunlar. Evet. O nedenle karında yaşayan Jack'in bu kadar belki de popüler olmasının sebebi beklenen adam gibi yani, antipetim beklenen canavar geliyor gibi. Çok şey oturmuş, denk gelmiş, pek çok şey denk gelmiş. Evet. Ya tabii beklenen adam çok önce de gelmiş olabilir de tabii basın o dönemki şeyini kullanmadığı için gücünü kullanmadığı için hani geçip git. Onun da denk de olabilir yani gerek. gözden kaçırılmak üzere olamadan. Sönüp gitmiş olabilir. Jack the Ripper ilk seri katil değildi muhakkak. O zamanın East End bölgesinin ilk katilde değildi. Fakat en ünlüsüydü. Dünyanın da en ünlüsü. Dediğimiz gibi sebebi bunun asla yakalanamamış olması ve asla kim olduğunun belirlenememiş olması. Hala bugün spekülasyonlar var. Hala dediğim gibi kimi ünlü bir ressamdan bahsediyor kimi ünlü bir yazardan bahsediyor. Hatta daha yeni okudum. Sir Arthur Conan Doyle için bilecekti, <gülüyor> rippedırdı veya biliyordu gibi söylentiler de veya çok absürt yerlere giden söylentiler bile var veya evet. ne derler işte bu kurmaca mı diyeyim? Komple teorileri havada uçuşuyor. Hı -hı. Biz gelelim onun kurbanlarını isterseniz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi normalde 5 tanesi standart 5'li denilen bir 5 tane e, cinayet var. Fakat genel olarak bakıldığında soruş, soruşturma esnasında 11 cinayet katılarak yapılmış bu soruşturma, incelemediğim. Bir kısmı dediğim gibi motif uymadığı için dışarıda bırakılmış. Bir kısmı ondan önce olduğu için, yani bu beşliden önce olduğu için göz ardı edilmiş, çok önemsenmemiş. Ama genel olarak bakıldığında yani çoğunluğun ortak kararı aslında bu beşlin haricinde, 7 tane olarak geçiyor. Onun da nedenini söyleyeceğim. Şimdi bu standart 5'li'den önce 2 tane işlenmiş cinayet var. Aynı sene işleniyor ve e, bu standart 5'linin başlamasından önce işleniyor. İlkinden başlayayım ben. Emma Elizabeth Smith, Nisan 3, 1888. Bu bir hayat kadını. Bir gece sokakta arkadaşıyla yürürken ayrılıyorlar ve bu kadın... Üç kişinin saldırısına uğruyor. Bu saldırı esnasında tecavüz ediliyor, dövülüyor ve cinsel organına keskin bir cisim sokularak yaralanıyor. Fakat kadın nasıl bir güç varsa kadında o halde bir şekilde yerinden kalkıyor, kaldığı yere kadar gidiyor. Sonra oradaki kişilerce hastaneye kaldırılıyor. Hastanede kendine saldıranlar hakkında bilgi verebiliyor fakat ondan sonra komaya giriyor ve ölüyor şimdi bunun göz ardı edilmesinin sebebi saldırganın yani saldırganların 3 kişi olması tek kişi değil ama baktığınız zaman ha bir de soyulmuş olması şimdi soygun işin içine girince diyorlar ki böyle çeteler var çünkü o zaman yani çoklu saldırılar her daim oluyor o yüzden normal kabul edilebilecek noktada yani bunun üzerine polis çok fazla ilgilenmiyor bu cinayetle. Hemen ardından 7 Ağustos 1888 gene bir fahişe 39 yerinden bıçaklanmış halde bulunuyor. Şimdi bunun diğerlerine nazaran gene esas beşinden kabul edilmemesinin sebebi sadece bıçaklanmış olması. Ama 39 gibi bir sayıya baktığınız zaman bunun hiç de normal bir şey yani normal bir cinayet tarzı olmadığını görüyorsunuz. Gene motife uymadığı için şey bırakıyor. Ha bir şey daha var. E, motiflerden bir tanesi esas beşin cuma cumartesi pazar gibi günlerde öldürülüyor bunlar ikisi de salı günü hmm. öldürülmüş kadınlar hmm. İkisi de fahişi ikisi de içme problemi olan e, kadınlar İkisi de zamanında evlenip boşanmış bu ilk ikisinden bahsediyorum yani baktığınız zaman standart beşinin şeyine gayet uyan profildeler fakat tabi o zamanın fahişilerin tamamı da o profile Çok rahatlıkla gire, girebilir yani evet ben bıçaklanma hadisesini söyleyeceğim. Bıçaklanma konusu biraz ilginç. Biz öykülerde falan kullandığımız için üzerine yeri geldiğinde ben doktorla falan konuşmuştum aslında nasıl gerçekleşiyor diye. Şimdi 30'lu rakamlara kadar bıçaklanma 30 tane bıçak darbesi alınması aslında dediğin kadar nadir değil. Yani birine bir bıçakla saldırıldığı takdirde ilk darbeyi vurduğunuzda yere düşmüyor o kişi katil tarafından vurulduğu zaman. Biraz zaman alması gerekiyor yani biraz zaman geçmesi gerekiyor. Kan dolaşım, organların işte iflas etmesi vesaire için. O esnada da eğer boğuşma devam ediyorsa yani bıçaklama hadisesi sürdürülüyor. 20 tane 30 tane bıçak yarasının olması çok şey değil. O dönemde de bıçak kavgaları olduğunu düşünürsek İngiltere'de ateşli silah yoktur çünkü. Büyük de cezaları vardır. Bu nedenle belki ayrı tutulmuş olabilir ama yani içki problemi olan kadın dedin ya. Viktoryen dönemde içki içen herhangi bir kadın yani ortanın birazcık üstünde bir kadeh fazla içsin zaten o gözde bakılıyor da en azından şeyi söylemek lazım içki içip sokağa çıkıyor söyledim evdekiler <gülüyor> içiyorlar zaten onların içki problemi yok onlar Do kocalarının yanında içiyorlar kimse Kurama, de görmüyor evet, evet kuramadım tam cümleyi doğru söylüyorsun evet tam açıklaması o yani onlar dışarıda içki içebilen yani özgür kadın diyelim mi bunlara yani Lilith'in soyundan gelenler olabilir ee, <gülüyor> Free Wilhelmina diyorsun yani <gülüyor> <gülüyor> Fener olması Evet. evet. evet. ardından standart 5'liğe geliyoruz. Bu noktadan itibaren motiflerdeki benzerlik bunları aynı kişinin işlediğine dair şüpheleri arttırıyor. Bu noktadan itibaren Whitechapel Murder Murders olarak adlandırılmaya başlanıyor. Marianne Paulin Cuma günü 31 Ağustos 1888'de e, bulunuyor. 44 yaşında bir fahişe sabaha karşı bulunuyor bir adam buluyor bunu Charles Cross adında bir adam buluyor hemen ardından Robert Paul diye bir adam Cross'un kadının tepesinde durduğunu fark edince yanına gidiyor Cross da diyor ki bu kadın ölmüş polis bulmaya gidiyorlar polis geliyor ve feci şekilde öldürüldüğü anlaşılıyor kadının bundaki yaralanmalar yüzde yoğun yüzde çürükler var boğazı kesilmiş ki bu ilk zaten şey, yani ilk izlerden bir tanesi, ilk Jack the Ripper'ın İmza imzalarından hareket. bir tanesi. Boğazı kesilmiş, karnı deşilmiş. Yalnız boğazıyla karnı arasında hiçbir şey yok, kan veya bir yaralanma yok. Direkt olarak boğaza ve karna çalışılıyor. Yaralar soldan sağ, Yaraların soldan sağa açıldığı, yani solak bir katil tarafından yapıldığı anlaşılıyor daha sonraki araştırmalarda. Poz verilmiş, kadının bacakları yukarı doğru yanlış hatırlamıyorsam çekilerek ifşa edilmiş cinsel organı. Daha sonra 8 Eylül cumartesi günü 1888'de Annie Chapman var. Bu kadın da sabaha karşı en son görülüyor ve altı civarı bedeni bulunuyor. Aynı şekilde yüzünde Yaralanmalar var bedeni tamamen parçalanmış bir şekilde bulunuyor özellikle bu karın kısmı ve genital bölge parçalanmış olarak bulunuyor inceleyen doktor tarafından bunu yapanın anatomik bilgiye sahip biri tarafından yapılmış olabileceği tanısı konuyor ve bu da diğer ilk ilki gibi olduğu yerde öldürülmüş teşhisi konuyor. Karın tamamen açılmış, bütün organlar dışarı çıkarılmış ve e, kimisi şey yanlış hatırlamıyorsam omuzuna yerleştirilmiş. Tabi uterus'ta ve işte dediğim gibi e, rahimde yumurtalıklarda vesairelerde müthiş yaralanmalar var. Bir kısımda çıkarılıp bir köşeye konmuş gibi detaylar var. Aslında bunlar çok girmek istemiyorum. Bu çok iç kaldırıcı detaylar ama daha sonrasında bunlar önemli olacak. Sadece diğerlerini aynı şekilde geçeceğim. Elizabeth Stride var. Pazar günü 30 Eylül 1888'de gerçekleşiyor. Şimdi bu 30 Eylül 1888'de gerçekleşen iki tane cinayet var. Bir tanesi dediğimiz gibi Elizabeth Stride. Bir diğeri de Catherine Eddowes diye bir kadın. Şimdi da çok fazla parçalanma vesaire yok. Bir öngeriye göre tam parçalayacakken e, kurbanını bir şekilde korkuyor ve kaçıyor. Jack daha sonra Catherine Adolso'yu öldürüyor ya da tam tersi deniyor. Catherine Adolso'yu öldürdükten sonra geliyor ve Elizabeth Stride'a saldırıyor. Elizabeth yarım kalmış yani. E, Elizabeth yarım kalmış. Bu yüzden bazılarınca Elizabeth Stride'in aslında Jack the Ripper'ın kurbanı olmadığı söylenir. Fakat yaralanma yani boğazdaki yaralanma ve kesiklerin hali ve e, poz vesaire bunların hepsi yani şeye uyuyor. O formu uyuyor. Jack the Ripper'ın formuna uyuyor. Tabii bu esnada Catherine Adams'dan 3 gün Adams'ın cinayetine yani bu ikili cinayetten 3 gün önce ilk Ripper yani gerçek olduğu düşünülen daha sonradan e, Ripper mektubu geliyor. Dear Boss adlı bir mektup. Burada... En önemli nokta bir sonraki kurbanının kulağını keseceğini bir atıfta bulunması hakikaten de Catherine Eddowes'un kulağının tamamen kesilip parçalanmış olması. Fakat bazılarınca deniyor ki bu zaten surat bölgesinde diğer bölgelerde o kadar fazla parçalanmalar var ki yani o tesadüfen bile olmuş olabilir deniyor. Burada bir ayrıntı Catherine Eddowes'un böbreğini alıyor katil yani böbreği yok. Hemen ardından... Cuma Kasım 9 Arada baya bir zaman farkı var Yani Ekim'i geçmiş Ekim'i atlamış evet. Ya da atladı mı gerçekten onu da bilemiyoruz 9 Kasım'da 1888 Cuma günü En vahşi cinayetini işliyor. Şimdi diğerlerinin hepsi sokakta e, Bulunuyor yani bu bizim Ara sokak veya dar sokak dediğimiz Gibi yerlerde bulunuyor Fakat Mary Jane Kelly Tam tersine kendi odasında öldürülüyor. Görgü tanıklarına göre bir adamla konuşurken görülüyor en son. Daha sonra bu adamı içeri davet ettiğini görüyorlar. Sabah 2'de oluyor bu en son gördükleri kadını. Daha sonra da sabah 10'da kadının cesedi bulunuyor ve artık cesetlemeye bin şahit ister. Kendi yatağında tamamen parçalanmış. Bütün iç organları çıkarılmış. Hatta bacaklarında Hani kesip koparılmaya çalışıldığına dair izler e, bulunuyor. Gene aynı pozisyonda yani o poz vermesi zaten onun imzalarından bir tanesi. Bu arada mektuplar gelmeye devam ediyor. Tabi bu mektupların çoğu e, sahte olarak addediliyor. Fakat bir tane posta kartı ve ondan sonra from hell diye adlandırılan başka bir mektup. Yani üç tanesi orijinal olarak olabileceği düşünülüyor. Çünkü... Bir takım atıflar var mektuplarda. O atıfları da işte cinayetlere bağlıyorlar veya kullanılan kelimeler birbirine uyuyor. Bu cinayetler bu, bu anlattığın şekilde çok vahşi, çok garip, karşılanacak şekilde işlenince ilk tepki olarak katilin İngiliz olamayacağı söylentisi ortaya çıkıyor. Şimdi dönemin özelliklerine bakarsak bu da çok doğal. Kendilerini ...idealize ettiği için Londralılar o dönemde pek çok da yabancının geldiği bir dönem, müthiş bir nüfus var. Yahudi e, nüfusu özellikle Whitechapel'da çok yüksek ve zenofobinin ortaya net bir şekilde çıktığı, yani yabancı düşmanlığının yükseldiği bir dönem. Hatta Trump, Bachman ve Kaufman'ın Fear, Loathing and Victorian Xenophobia diye bir makaleleri var. Orada... Xenofobyanın Victoria Londra'nın ürünü olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyorlar burada çıktığını. İngiliz olamaz, centilmen olamaz, vahşi bir yabancı olmalı gibi çok net şeyler söylüyorlar. Bunun, bunun ardından da İngiliz olmadığını düşündürecek dediğin gibi pek çok sebep de Sıralıyorlar. bulunuyor. Kanıt olarak da bulunuyor ama... Bu kadar yabancılaştırdıkları şeyi mektupları araştıran riperologistlerden Liza Johnston onun Amerikalı olabileceğini cümle yapısından iddia etmiş. Yani çok da uzak uzağa bakmaya gerek olmayabilir. Gruban şöyle bir bir ortak nokta olarak bunun hep okumuş, belli bir seviyenin üzerinde yani seçkin ve işte anatomi bilgisi olduğu için doktor bir kişi, yok Mason ile bağlantılı bir şey olduğu ile alakalı yorumlardan bahsetmek istiyorum. Ben çok katılmıyorum o yorumlara. Çünkü orada birazcık bilim fobisi ve bilim adamlarına karşı oluşmuş olan bir şey var. Birkaç nottan bahsetmek gerekirse, burada bilimsel araştırmalar özellikle de anatomi üzerine olanlar yoğun bir protestoyla karşılaşıyorlar. Ve bu bir günlük ya da 19. yüzyılın bir olayı, alameti değil. Bütün tarih boyunca İnsanlar bir şekilde insan bedeni üzerindeki bilgi amaçlı araştırmalardan bir şekilde korkmuşlar, direnç göstermişler, kötülemişler, şeytan işi bu demişler. Bizde de Puslu Kutalar atlasında bunun karakterize edilmiş versiyonu işte vardı. Kubelik'in anatomi araştırmaları, yüzünden şeytanlaştırması ve sonra da şeriata ters diye öldürülmesi, idam edilmesi olayı vardı. 19. yüzyılın başında alem bilimin en büyük sorunu da bu şeytanlaştırılma bir yerdi. Ki bu şeytanlaştırma o zamandan kalmıyor. Yani iki sene geçtiği halde biz bunu popüler kültürün içerisinde bir şekilde görüyoruz. Şeriat, örfi kanunların, bilime karşı açtığı savaşın en önemli cephesi bu anatomi kadavra üzerine çalışmalar diye geçiyor. Toplumda bu protestonun da bir karşılığı var. Yani hem köken itibariyle geldikleri yer hem de sınıf itibariyle insanlar bir şekilde daha yatkın oluyorlar. Çünkü anne babanızın size öğretmiş olduğu şeyler var, kodlar var. Ve bu sizin içinize işlenmiş vaziyette. insan bedenini bedenine saygılı olmak diye bir kanundan bahsediyor insanlar. Bütün dinler de zaten bunu destekliyor ve söylüyorlar. Bilimin yöntemlerinin tartışmalı olduğu zamanlar bir yandan da. Çünkü yani bugünkü kadar net, kesin ya da insancıl mı diyeyim daha zarar verecek yöntemler değil bunlar. Birçok tıbbi uygulama esnasında hastalar... Ameliyat masalarında kalıyor, evet. işte dişler sökülüyor vesaire oluyor gibi. Bu nedenle özellikle yazar tarafında, geçiniz halkı yani sıradan insanları halkı, yazarlar tarafında, aydınlar tarafında da bilimi çok seviyor ve saygı duyuyor oldukları halde bir gri bir alan oluşuyor. Yani bilimi biz tasvip mi edeceğiz yoksa böyle yani deli bilim adamlarının elinde vahşet mi işleniyor? Bu tarz şeyler arasında insanlar bocalıyorlar. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi Dr. Moro'nun adası diye düşünüyorum ben. Hicivers'in Dr. Moro'nun adasını yazdığı dönemde Avrupa'da, İngiltere'de özellikle üzerinde durulan tartışılan konu hayvanlar üzerinde deneyler. Ve hayvan deneylerinin aslında neye yol açabileceğine dair Hicivers'in kendisi de aydınlanmacı bir adam olduğu halde böyle bir kötü sonuç doğuran çılgın deli bilim adamı gibi bir hava yaratıyor. Bu çok iyi bir şey değil. Günümüzde de bunun etkisini görüyoruz. Elian'ı konuşmuştuk biz. Elinde uzaya gidildiği zaman çıldıran kişi robot ama aynı zamanda oranında da doktoru ve bilim adamıydı. Ondan sonra ortada bir kötülük olduğu takdirde kötü bir bilim adamının bunu yaratabileceğini işte Battle Star Galactica'da bunu vermişlerdi. Yani o Gaius Baltar karakterinin dahi bilim adamının müfteris böyle hırslarının etkisinde kalmış aynı zamanda çok tehlikeli bir adam insanları da acımayan sempati kuramayan biri olduğunu düşünmemize yol açıyordu. Ben de Karındaşen Jack'in bir doktor olmasına da karşı çıkıyorum. Çünkü bahsetmiş olduğunuz uygulamalar en son kertede konulan o pozlar vesaireler onlar ayrı şeyler ama e, baya bir aslında kasabın vesairenin işin içine girebileceğini gösteriyor. Tabii. Şimdi Dediğine katılıyorum. Aslında ben de tam olarak inanmıyorum. Onların bu noktada buluşmalarının sebebi cinayetlerin çok kısa süreler arasında yani bir yarım saat ve bir saat gibi bir aralıklardan bahsediyoruz. Bu saat aralıklarında işlenmiş olması ve bu saat aralığında parçalanarak organların çıkarılması ve bazı noktaları hiç zarar verilmeden çıkarılmış olması. Yani şimdi biri diyor ki, bu bilgi olmasa diyelim ki şuna zarar vermeden şunu kesip çıkarması mümkün değil diyor. Bir başka doktor diyor ki hayır diyor hiç bilgisinin olmasına gerek yok. Çok keskin bir bıçak varsa elinde el yordamıyla onu bularak çıkarabilir diyor. Yani buna karşı çıkanlar da var bunu savunanlar da var. Ki senin dediğin gibi bunun kasap olduğunu, veteriner olduğunu, işte mezbacı olduğunu vesairesini yani çok fazla şey var bu ben, konuyla ilgili. Ben bir yerde Kesinlikle şey de okumuştum söyleyeyim. bu benim bahsettiğim teoriden yola çıkarsak. Katilin, karındaşen Cek'in bir Yahudi de olabileceğini söylüyorlar ki aslında Yahudi değil Müslüman demeleri gerekiyordu. Bahsettiğimiz şekilde biz her sene kutladığımız kurban bayramı esnasında bahsettiğimiz uygulamaların birçoğunu gerçekleştiriyor insanlar. Kaldı ki kasaplık diye ayrı bir meslek var. Onlar da iyi eti zarar vermeden bir yerinden çıkartabilmek vesaire üzerine uzmanlaşmış insanlar. Ve galiba Yahudi diye de söylüyorlardı bu kurban kesilmesi vesaire hadisesinde. Yani e, bunlar işi bilir, Yahudiler kasap olur vesaire gibi. Yani mesleki olarak, esnaf olarak kasap olur diye. Öyle de üzerine bir suçlama vardı galiba. De, demin Demokra'nın anlattığı gibi ya zaten o dönemin Yahudilerine karşı bir nefret olduğu için ya da bir rahatsızlık hissedildiği için bu göçten kaynaklanan bir şey tabii ki. Tarif edenler o şekilde tarif ediyor. Zaten tanıkların mesela şeyleri var, ifadeleri var. İfadelerinde kadın e, demiş ki, işte pos bıyıklı, beyaz tenli, ondan sonra işte gür saçlı, e, kara saçlı, kara gözlü, kara kaşlı, orta boylu, tıknaz mesela <gülüyor> diyor. E, Yahudi'ye benziyordu diyor. Şimdi Almanya'da Kafkas Yahudisi zaten bu tarifte. Yani bu işte tarif ediyor ve diyor ki Yahudi'ye benziyordu. Yani bir İngiliz olarak tarif etmiyor onu, direkt olarak Yahudi olarak tarif ediyor. Evet. Yani aslında bir anlamda bu dediğin gibi bir e, karşı çıkışın bir şeyin de hani bizden olamaz evet. e, tavrı An e, söz konusu ya da bir işte ırkçılık o dönem bir antisemitik e, bir de var dalgada var zaten Hemen aynen, aynen öyle <gülüyor> yani sonuca gelecek olursak verilen ifadeler vesaireler şunlar bunlar bizi oraya kadar götürüyor evet. dediğimiz gibi Mary Jane Kelly'den sonra bir anda ortadan kayboluyor ve nasıl oluyorsa dava kapanıyor Ha, bundan sonra diyeceksiniz hani hiç mi cinayet olmuyor benzer evet benzer olan cinayetler var hatta ve hatta bu 7 tane saydığımdan öncesinde de olanlar var ki bazılarınca 20'ye kadar ulaştığı söylenir bu şeylerin. Aynı dönemde torso killer denilen bir beden katili denilen bir katil daha var ki bu da e, Times nehrine atıyor beden parçalarını öyle söyleyeyim. Kimi diyor bu Jack'in işiydi. Kimi diyor ki hayır aynı kişi değil. Bu tamamen farklı bir katil. Yani orada pek çok soruyla birlikte bu dava kapanıyor. Ortadan kayboluyor ve sadece şanı kalıyor evet. <gülüyor> diyelim. Evet. Ee, şimdi biraz modus operandi yani e, cinayetleri işleyiş şekline bakacak olursak. Öncelikle fahişelere saldırıyor. Ve sabahın erken saatlerinde saldırıyor. Genel görüş bu kişinin. Ortadan uzun boylu, oldukça güçlü bir kişi olduğu ve saldırılarını şu şekilde gerçekleştiriyor. Daima sırtını caddeye veriyor. Hayat kadınıyla konuşurken, hayat kadını kendini hazırlarken iki elde de meşgul olduğu için boğazına yapışıyor ve çok çabuklukla nefesini keserek bayıltıyor. Yavaşça yere yatırıyor. Yüzünü duvar tarafına çeviriyor ve boğazını diğer taraftan kesiyor ki böylelikle üzerine kan bulaşmaması için ve parçalamasını da aynı şekilde yerdeyken yapıyor. Gerekli pozu veriyor ve mümkün olduğunca çabuk olay yerini terk ediyor. Evet ya bu şeyde benzedi aslında tabi. işin içine bıçak ve ustalık anatomi bilgisi girene kadar e, direkt Paul'un Mark Sokal cinayetindeki e, gorlini de andırdı uzun boylu, hı. güçlüğü. Bir anda hemen boğarak öldürüyor vesaire. Hı. Belki etkisi bile olmuş olabilir yani. E, tabi kan Üzerine kesinlikle bir şekilde sıçrayacağı için hani çok da olmasa muhakkak üzerinde kan olacaktır. Bunu uzun bir ceket veya pelerinle gizlediğini düşünüyorlar. Ve silindir şapka taktığı e, tanıklarca e, söyleniyor. Tabii bu ne kadar doğrudur. Yani şimdi şöyle bir görüntüye baktığın zaman bildiğiniz öcü gibi bir şey var, görüntüsü çok, var. Çok ilginç bir şey söyledin. İzninizle kısacık bir 19. yüzyıl sokak baladı size söyleyeceğim. Melodisini bilmiyorum kusura bakmayın ama o dönem orada söyleniyor. Now at night when you're undressed and about to get rest, just see that he ain't under your bed. If he is, you mustn't shout, but politely drag him out and with a poker tap him on the head. Bu gece yatmak üzereyken Aman dikkat edin de yatağınızın altında olmasın. Eğer yatağınızın altındaysa da bağırmayın. Onu nazikçe dışarı çekin. Kafasına bir şeyle vurun ve bayıltın. Diye bir balatları var. O Victorian Londra'sında Jack için yazılmış. Yani karın deşen Jack yatağın altına saklanan o çocukları korkutmak için kullanılan canavara bugimene. Yani öcüye dönüşmüş. Tam da dediğin gibi. gibi bu bir anatomik bilgi yani bu kişi bir anatomik bilgiye sahip e, veya değil bunundan emin olamıyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa katilin soğukkanlı olduğu küstah olmalı deniliyor profiline göre egzantrik olmalı yani dıştan çok normal görünse de egzantrik huyları bir şekilde onu ele veriyor olmalı dıştan sakin ve zararsız görünüyor olabilir tahminen orta yaşlarda yani 20'lerinin sonlarında veya 30'larının ortasına kadar bir yaş range'i veriyorlar. Bir aralığı veriyorlar. Yalnızı seviyor olmalı çünkü hareket edebilmesi açısından. Yani birilerine bir hesap vermiyor durumda olması lazım. Az bir parayla geçiniyor olabilir diyorlar. İnsanlar neleri araştırmış ya? Yani. <gülüyor> evet <gülüyor> ya o kadar çok şey var ya. Profilinde şundan bahsediliyor. pikarizmden muzdarip olabileceği söyleniyor. Bu da Fikarizme hemen açıklayayım birinin derisine delmek veya kesmek veya parçama, parçalamakla alınan cinsel haz olarak belirtiliyor ki bu da Ripper'ın davranışlarında fikarizmin oldukça bariz olduğu görülüyor bazı bilim insanlarınca. Şimdi şöyle bir şey var e, tabii ki bu muhakkak pikarizm olabilir ama aynı zamanda diğerlerince bunun bir intikam bir e, psikoz olabileceğinden bahsediliyor. Yani bir şeyle tetiklenmiş olup bir killing frenzi yani öldürme cinnetine girmiş olabileceği söyleniyor. İşte bu noktada şeye geliyoruz ilk iki cinayette deneme olabilir. Belki o üç kişinin arasında ilk cinayetteki üç kişinin arasında Jack the Ripper vardı bir şekilde tetiklendi. Marta'da denemesini yaptı. Tambram'da 39 defa da. Sonra da zaten gittikçe baktığınız zaman cinayette gittikçe şiddet artıyor. En sonunda tamamen parçalamaya kadar geliyor. Söylentiye göre cinayetlerin bitmesinin sebebi bir şekilde ölmesi veya intihar etmiş olması. Buna öldürülmüş olması da katılabiliyor. Ya da hastaneye kapatılmış olması, akıl hastanesine yani cinnet geçirip iyice kafayı kırıp Hastaneye yatırılmış olması veya göç etmiş olabileceği düşünülüyor. Yani kaçmış olabileceği düşünülüyor. Genel baktığımızda Jack the Ripper hemen hemen bu aslında. Doğrudan olmasa bile gözün önünde olan başka bir bağlantısına bahsetmek istiyorum. Biraz edebiyat tarafından anmak gerekiyor. Jack the Ripper ya da işte karın düşen yani Jack, cinayetleri işleme biçimiyle, tarzıyla ve yani bölgesel olarak... Dolaştığı yerler itibariyle aslında Drakulanın da Londra'daki maceralarının, Londra'daki yaşantısının bir yerde örneği ya da ilham alındığı yer. Hatta e, bazı yerlerdeki işlemiş olduğu cinayetler, işte boyun parçalanarak şey yapılması falan hadisesinde o büyük meşhur efsanevi vampirimizi yaratan şeylerden bir tanesi de Karın Dışan Jack. E, biz bunu Lecter konusunda da bahsetmiştik. Aslında Hannibal Lecter Drakulanın Doğa üstü olmayanıdır diye demiştik ama burada da tabii hakkını iade edelim. Aslına bakarsanız Dracula'da Karın Deşen Jack'in doğa üstü olanı, öcü olan versiyonu. Galiba. Kesinlikle ama yine burada ironiyi yakalayalım. Hala Karın Deşen Jack'in biz efsanesini konuştuğumuzu ben inanıyorum. Yani bu adamın var olup olmadığı bile yine bir tartışma konusu. Ama Dracula örneği çok güzel çünkü Londra, Londra'ya uzaktan gelen bir yabancı. Londra'da mülk almak istiyor. Londra'da yer edinmek istiyor ve oradaki kadınların üzerinde güç kuruyor. Kadınlarda farklılık yaratıyor. Çünkü Bram Stoker, Abraham Stoker efendi adamdır. Belli bir edebiyat çizgisi de var kafasında bir oturmuş bir şey de var. Hikayesini bir Penny Dreadful gibi yazmak istemiyor. Bu nedenle de işte seçmiş olduğu kadınlar son derece hanfenli kadınlar. Wilhelmina'dan Tutunda şeye kadar, Wilhelmina Mina Harker'dan Lucy'ye kadar. İçlediği cinayetler de belli bir çevrenin içerisinde. Belki arada bir iki tane kan hemliği şey vardır. Yani klas diye sınıfı değiştirmiş. Sınıfı tabii, değiştirmiş tabii, tabii. ama sonuçta benzerlikler dediğin gibi çok. çok Kadına çok saldırı benzerliği var. Evet. Karın Deşençek'in çok büyük etkisi var. Yani bugün bir sürü okuduğumuz hikayeye, öyküye özellikle korku üzerinden konuşuyorsunuz tabii ki birçok yerde çok büyük ilham kaynağı oldu. Bir sürü öyküyü ya da yaklaşımı, kahramanı şekillendirdiğini görebiliyoruz. Daha velinden Pandora'nın Kutusu adında bir tiyatro oyununu da geçse de ilk bahsedildiği yer galiba daha doğrusu gerçek manada Karıncaşan Jack olarak anıldığı ilk yer Marie Beloc Landes'in The Lodger 1913'te yazmış olduğu kitabı. Daha sonra bunu Alfred Hitchcock 1927 yılında filme alıyor. Benim en çok üzerinde durduğum, tabii ki listede birçok insan var, belli başlı olanlarını bir listeledik. Colin Wilson'ın, James Hill'in çeşitli çalışmaları, filmleri, öyküleri, tiyatro oyunları ve operaları var bu konu üzerinde. Ama benim en çok üzerinde durduğum ya da en çok önemsediğim şey aynı zamanda Lovecraft'ın da çok yakın arkadaşı olan Robert Blob'un Your Truly Jack Reaper öyküsü 1943 yılında Vertes'e yazmış olduğu. Bu öykü aslında bakarsanız ömrünün geri kalanında karın değişen Jack üzerine birçok çalışma yapacak olan Robert Bloch'un bir esas başlangıç öyküsü diyebiliriz. Yani Robert Bloch'u biz aslında Psycho ile biliyoruz ve nasıl ki yakın arkadaşı Lovecraft kutulu mitosuyla anılıyorsa Robert Bloch da aslına bakarsanız psikolojik korkunun. Günümüzdeki atası sayılıyor ve o da kendi psikopat temasını yaratıyor. En çok etkilendiği ve yani ilk öyküsünde de tabii ki kendisinin ilk öyküsü değil ama bu konuda yazdığı büyük öykü. Your Truly, Jack the Ripper öyküsünde de özellikle üzerinde durduğu şey Karın Deşen Jack. Karın Deşen Jack'e yaklaşım çok önemli ama. Daha sonra Psycho'da daha farklı bir şekilde Norman Bates tanımladığı halde burada aslında Jack'in biraz VTS'in de etkisiyle doğaüstü bir ölümsüzlüğünden bahsediyor. Jack'in bu cinayetleri işleme motivasyonunun aslında oradaki birazcık da kan emme ya da işte kendini gençleştirme gibi bir ritüeli olduğunu okudum. Benim de dikkatimi çeken bir iki tane eser kısa hikaye, uzun öykü tarzında yazılmış bir iki şey. Iki şey 100. yılda çıkmış olmaları önemli 1988'de. Hem de bu doğaüstü meselesi ve aslında vampir meselesini de içeriyor. Çünkü Harry Turtledow'un Gentleman of the Shade gölgenin gentilmeni <gülüyor> e, diyebiliriz. Gece lambaları ve gölgeler karın deşencek efsanesinin en en öne çıkan özelliği. Bunları sonuna kadar kullanıyor. Ve bu hikayede o karın deşenceki bir vampir yapıyor. Bir vampir olarak kullanıyor. Ve o 6 milyonluk karanlıklar içindeki Londra'da kolayca Kaybolmasına da böyle bir açıklama getiriyor. Fakat bu anlatılan hikayede diğer vampirler onun bu kadar cesurlaşmasından memnun değil. Çok fazla hızlı öldürüyor, çok öldürüyor, dikkati üzerine çekiyor. gazetelerde ortaya çıkmaya başlıyor. Ve vampirler onu cezalandırıp o sırada yeni yapılmakta olan Londra Köprüsü'nün ayağına duvara gömüyorlar gibi bir hikayesi var. Böylece aslında bir yandan ama her gece... Aslında vampirin yeniden güçlenip o duvarın içinden çıkma ihtimalini de Londra'yı ayakta tutuyor. Londra'yı te tetikte tutuyor bu hikayede. Bir de Street of Dreams, Rüyalar Caddesi, John M. Ford'un yine 1988'de. Burada da Victorian Londra'da yaşlı bir adamın rüyalarında karın deşen Jack'i arayan Reigns diye bir adam. Birkaç boyutlu bir hareket. Burada da Jack'i gotik bir canavar, bir hayalet olarak tanımlıyor ve şehrin karanlığından beslenen bir canavar olduğunu söylüyor. Evet. Ee, şeyden de bahsetmezsek olmaz herhalde. Ee, Robert Bloch'un bu arada 1986'da yazmış olduğum bir kitabı var bu konu üzerine. Bu Bunlar bize çevrilmedi galiba. The Night of the Reaper. Karın Gecesi ya da işte Röp'ün. 1986 yılında ilk öyküyü 1943'te yazmıştı. Onun üzerinden 43 yıl geçtikten sonra çok aktif bir insandır bu arada Röp diyelim hatta geniş söylemeyelim. Başlangıçtaki hikayesini artık bir ölümsüz bir büyücünün 21. yüzyıla gelişi ve geçmişindeki hikayeyi anlatması gibi genişletmiş. Ve bunun üzerinden de galiba direkt film çekilmediyse bile daha sonraki filmler ya da yapımlar bayağı etkilenmiş. Alan Murun, Ed Campbell'la beraber hazırlamış olduğu From Hell 91-93 yılları arasında yayınlanmış bir çizgi roman var. Çizgi roman demeyelim de grafik grafik novel mi diyelim diye düşündüm ama şimdi bizde karşılığı yok gerçekten. Grafik roman diye bir şey bize çevirmediler değil de hani son zamanda bir zorla, zorluyorlar bunu. 8-10 senedir de var hatta. Son zaman demiş. Bayağı olmuş. Grafik novel diye bir şey vermeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Çizgi roman kendi ismiyle de taşıyor bence bunu. Evet. Bayağı iyi bir çizgi roman. Ve From Hell şeyde, adı da zaten gönderilen o mektuplardan bir tanesinde. Göndericinin adresi kısmında e, cehennemden diye not düşmesi karındereşen çekil. Bunun üzerine 2003 senesinde miydi, 2004'te miydi hatırlıyor musunuz? Film de çekildi. Film çekildi. Burn... Johnny Depp oynamıştı Johnny oynamıştı. Evet, evet. maalesef. <gülüyor> Gerçekten the... ama maalesef yani e, ben... E, Çok güzel bir şey vardı ama. Ben vardı. filmi, lar lar lar, lar. Ben filmi <gülüyor> gelmeden bir izleyeyim dedim. Yarısında sıkılıp uyudum. O derece. O derece. Hay bir de yani izlerken aslında daha önce izlemiş olduğumu fark ettim. Ona rağmen hatırlamadığımı fark ettim. Yani öyle bir silmişim ki. İşte teorilerden bir tanesinde kraliyet e, ailesinin şeylerinden doktorlarından bir tanesi bir sorun aslında bu cinayetleri işlediği ve kraliyet ailesini korumak için canavar süsü verdiği ile alakalı bir şeyler vardı çok da açık etmeyelim ama sonuç itibariyle böyle bir teoriye dayanıyor formalde tabi zaman içerisinde meşhur 60'ların ve 70'lerin korku sinemasının önemli yapım şirketlerinden Hammer Film'in çekmiş olduğu bazı şeylerde filmlerde geçiyor Sherlock Holmes The Last Sherlock Holmes Story'de 1978'de tekrar Karın Neşencek'in peşine düşülüyor. Bu şekilde büyük bir etkisi var ve sayamayacağınız kadar kitaptan, filmden bahsediyoruz. Kitaplar ve şey haricinde, filmler haricinde aynı zamanda belgeseller var. Ben bir, bugün bir araştırmaya girdim. Yani sayısını ben bile şaşırdım öyle söyleyeyim. BBC'den tutun History Channel'a, History Channel'dan tutun National Geographic'e kadar. Ve bağımsız belgeseller de var. Bunların zaten birkaçını listesini şeyde veririz muhakkak biz e, linkimizde veririz kaynaklar kaynaklarımızda. Karın düşen Jack'le sadece polisler ve gazeteciler değil aynı zamanda yazarlar da takıntı haline getiriyor ki günümüzün yazarları bile. Bunlardan bir tanesi Patricia Cornwell ki ben bu yazarı epey severim. Case Carpent' e, romanlarının yazarıdır. Adli tıp ve cinayetleri iyi birleştiren bir yazardır ki ürünlerinde de zaten Jack the Ripper e, şeyini gölgesini çok rahat görürsünüz bu kadın senelerdir Jack the Ripper'ın kim olduğunu bulmaya çalışıyor hatta son bir ressam ile ilgili bir DNA testi falan yaptırdı evet. 10 milyon dolar gibi bir bütçe ayırmış bu evet, evet. E, araştırma ve bu ressamın Jack the Ripper olduğuna dair hatta Jack ee, ressamın adı the Walter Sickert. Bu ressamın yaptığı resimlerin Konusuyla da Jack the Ripper olma ihtimalinin Hı -hı. yüksek olduğunu savunuyor Hatta DNA'nın bu kişiye Ait olduğunu savunuyor Ne kadar doğrudur ne kadar değildir Pek çok yazar var Pek çok şüpheli çıkaran karşımıza Ama ben özellikle Patricia Cornwell'dan bahsettim ki Hem okuduğum sevdiğim bir yazardır Hem de 10 milyon dolarlık bir bütçe Ayırmış olması ...bayağı bir takıntı olduğunu gösteriyor <gülüyor> burada. Evet. Jack the Ripper'ın... ...ben en çok bu 130 yıllık... E, ...macerada... ...etkilerinin sürmesi ve gittikçe... ...büyüyor olmasıdan etkilendim. Ve bu şehirle olan birlikteliği... Evet. ...şehrin onu yaratışı... ...onun şehri yaratışı... ...ve bu o dönemin... ...hayat kadınlarıyla... ...olan... Deminde açıklamaya çalıştığım aslında hayat kadınlarının o dönem hayat kadınlarının imajındaki büyük değişikliği yaratması e, bence çok ilginç. Yani hem adam o şehrin duvarlarına kaldırımlarına her yerine işlemiş durumda. Bugün siz hala Londra'ya gittiğinizde her sabah saat 7.30'da karın deşen Jack yürüyüş yolunda tura katılıp katilin hayat kadınlarını öldürdüğü yerleri gezebilirsiniz. Bu hız kesmeden devam ediyor. O günlerde yazılan pek çok yazıda fahişeler hakkında Jack the Ripper'dan önce ve Jack the Ripper'dan sonra gibi tanımlayabiliriz. Çünkü mesela Thomas Burke'in Street of London'ı var. Dala vericiler ve laf besi besli fahişeler köşelerden ve kapılardan memelerini sal sallandıran bu sütçü kızlar ve uyuşturucuların arasında gizlice gezinip kükreyen sokaklarda sokak lambalarının cesaret isteyen karanlık sokak başlarını işaretlediği bu kadınlar filan gibi tanımlanan. Kadınlar var. Ya da Oscar Wilde mesela, Herod Saus 1885'te şehrin yaratıkları olarak tanımlıyor. Mekanik groteslikler diyor onlara. Kuklalar diyor, boş gölgeler diyor. Oysa Ripper'dan sonra bireylere dönüşüyorlar. Hikayelerini merak etmeye başlıyoruz. İdealize edip gerçek aşkı arayan bahsız kadınlara dönüşüyorlar. Tam da dönemi romantize edilmeye başlanıyorlar. The Seduction of Mary Kelly. Mesela William J. Perring'in adından... Anlayabiliriz. Jack the Ripper Victim Series. Alan Clark'ın. Yani bunların hepsinde bu önce bahsettiğim kısa hikayelerdeki Turtledow'un ya da Ford'un hikayelerinde yüzü ve isimleri yokken bunlar Victorian fahişeyken sadece bir genel isim altında toplanmışken hepsi birer insana dönüşüyorlar. Zayıf. Kurbanlar oldukları anlatılmaya başlanıyor. Evet ortaya bir de böyle ben kendimce bir teori atayım o zaman. Bu karın değişen Jack'in soylu ya da üst sınıf olmasının sebebi acaba fakirlerin ölüyor olması mı? Edebiyat ve e, işte medya sever ya bu sansasyon. Orada bir kontrast yaratmak için e, fakir kız zengin erkek hikayesinin içerisinde zengin ve sapık erkek fakir faşe gibi süper bir masal mı yaratıldı? Bir anlamda da işte verilen tarife göre işte şapka takması, pelerin giymesi vesairesi bunlar da hani orta hallinin üzerinde olduğunu gösteriyorlar ama bir başka şeye göre de, başka yoruma göre de o dönemde İlsten'de pelerinli şapkalı gez, gezersem 5 dakika dayanamazsın derler. Çok güzel bağlantı, evet. evet. evet. Genel olarak böyleydi yani <gülüyor> Karındaşan Şeki bir şehir korku unsuru olarak ele almaya başlamışken, açılışta böyle düşünmüşken. Yani şehrin yarattığı bir korku, kabus mu acaba diye düşünürken aslında biraz da zamanın ilerlemesiyle çağın yarattığı bir korku olduğunu ben düşünmeye başladım. Dönemin kendi yaratmış olduğu, getirmiş olduğu bir şey. O sadece bir şehir, ya yani büyük bir şehrin içerisindeki kötü adamlar gibi de ele alamadım ne yazık ki şu son kentide. Philip Simpson bir makalesinde gotik geleneği kurgusal seri katil hikayelerinin öncülü olarak tanımlıyor. Bu tanım bana gotik geleneğin gerçek hayattaki bir yansıması olarak Jack the Ripper karın deşen Jack'i getiriyor. Evet. 23. bölümümüzle beraber sezonumuzun sonuna geldik. Büyük bir keyifle 23 bölümdür korkunun temel taşlarını hedef alarak sizler için bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu sohbet Ortamında havaya bu bilgileri atıyoruz. Birbirimizle de paylaşarak aslında yepyeni bir ortam, bir atmosfer oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken bizlere katıldığınız, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sezon boyunca bizi dinleyen insanlar oldu. Bu Biz daha önce böyle bir yayın yapmamıştık. Biz Anadolu korku öyküleriyle kan güncesi üzerinden korku gerilim öyküleri yazarak biz kendi aramızda zaten bu sohbetleri de yapıyorduk. Bu programın yapılma amacı, özellikle o ilk sezonun amacını ben hep şey olarak görüyorum. Korku kavramlarının bir şekilde tartışmaya açılması, üzerinde insanları düşünmeye sevk etmek. Çünkü hep etrafımızda olan, ilgimizi çeken, sinemaya geldiğinde ya da kitap rafında gördüğümüzde bizi cezbeden konular ve hikayeleri hep konuştuk. Bunlar üzerinde artık o filme gittiğinizde, yeni elin geldiğinde, Ondan sonra yeni bir Dracula yorumu geldiğinde yeni bir seri katil kitabı ya da filmi gördüğünüzde dizisi gördüğünüzde artık çok daha farklı bakacağınızı üzerine farklı yorumlarla farklı bir gözle ele alacağınızı düşünerek ben kendim mutlu oluyorum. Önümüzdeki sezonda çok daha iyi bölümler olacağını düşünüyorum. Bu 23 bölüm boyunca ben çok eğlendim ee, ki yer geldi tartıştık, yer geldi tatlı tatlı sohbet ettik, yeri geldi epey bir e, esprilerle doldurduk konuşmalarımızı. Biz çok eğlendik ve çok sevdik. Umarım siz de aynı zevki almışsınızdır. Seçimden sonra yeni sezonda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz.